Bağlar 94.9 Açık Radyo'da bir sınıflı programında daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. E, canlı yayında karşınızdayım. E, program ortağım sevgili Meis Behlil şu anda Berlin'de Berlin Film Festivali için. E, onunla birazdan e, Berlin'i konuşacağız ama ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Şule Anadolu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet merhaba Melis. Merhaba. Ee, soğuk Berlin nasıl? İstanbul kadar soğuk mu? <gülüyor> İstanbul'dan epey daha soğuk. Berlin'in <gülüyor> neredeyse vazgeçilmedi bu buzlu havalardan evet. e, filmlere girmek çıkmak bu sene de bir istisna değil. Festival dün başladı. Dün akşam açılış yapıldı. Yarışma filmleri de dün akşam itibariyle ilki gösterildi. Yavaş yavaş bugün itibariyle iyice kalabalıklaşmış durumda. Avrupa'nın en eski festivallerinden, dünyanın en eski ve en büyük festivallerinden bir yandan paralel olarak film pazarı sürüyor. Evet. Sadece filmini gösterenler değil, dünyanın pek çok e, ülkesinden yeni projelerle e, geliştirmeye çalıştıkları projelerle gelen pek çok yönetmen, e, yapımcı, senarist burada bu 10 gün süresince. Özellikle ilk hafta sonu çok yoğun oluyor bu açıdan. Pek çok e, gelen konuk zaten film görmekten ziyade bu görüşmeleri yapmak, e, ortak yapım. ...olanakları aramak için burada. O yüzden son derece yoğun bir hafta sonu var Berlin'de. de. Evet, e, bu sene Türkiye'nin katılımı nasıl Berlin'de? Bu sene bir hayli kısıtlı e, forum bölümünde yani ilk film olarak yarışan Kaygı filmi var. E, onun dışında da pek fazla film olarak yok. Onun dışında Türkiye'den gelen çok konut var gerek basın <gülüyor> olarak... Gerek e, sinemacılardan e, dediğim gibi görüşmeler yapmak için daha sonraki projelerini geliştirmek için burada olan. E, Berlinerle Talent denilen bir bölüm var. E, yeni proje geliştiren yine e, çeşitli sinemacıların katıldığı farklı bölümlerle kurgucular, e, yönetmenler, sinema yazarların olduğu. Orada 5 kişi var Türkiye'den katılan. Ee, etrafta karşılaşılıyor Yani çok büyük bir alanda değil Çünkü aslında esas merkezi Genel gösterimler bütün şehre da, yayılsa da Esas merkezi Kost taraflarındaki birkaç Ana sinema, ana bina ve bir otel e, merkez olarak kullanılıyor Orada da e, sürekli olarak e, insanlar tabi birbirleriyle Karşılaşıyorlar yani Hem de dediğim gibi en önemli tarafı Bu insanların bir araya gelmesi Projelerin geliştirilmesi Network kurulması gibi e, işlevleri var festivallerin tabii ki. Evet Türkiye'den Ceylan Özgün Özçelik'in ilk filmi Kaygı Dünya premierini Berlin'de yapacak. Ondan sonra da kısa bir süre sonra Türkiye'de de vizyona girmesini hevesle bekliyoruz. Evet, pazar günü pazar günü premieri var. Sabah batın gösterimi akşamda en büyük salonlardan birinde Soğuk Alas'ta premierini yapacak e, Kaygı filmi. Ee, bunun dışında dediğim gibi yarışma filmleri başladı. Yarışmanın ana jürisi e, ilgi çekiyor. Paul Ferhoff'un başkanlığındaki bir jüri. Ee, bu sene aslında yarışma filmlerine baktığımızda öyle e, KAN'da olduğu gibi, KAN'ın belli isimleri vardır çünkü neredeyse her sene katılan sebebi. Burada o olmuyor. Daha fazla yeni isim, daha genç isimler, daha az tanınmış isimler olabiliyor kapan e yarışma bölümünde. E bu sene de biraz öyle. E tabii ki tanınmış isimler var. Hong Sang-soo'nun yeni filmi e mesela yarışmada. E ya da işte çok starları olan filmler var. Bugün premier olacak mesela The Denner adlı filmde Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hawke, Leo Savini gibi bir kadro var karşımızda. E, ve tabi bu kadrolarla gelince bütün bu da gelince bu festivalin ana merkezi ana baba gününe dönüyor. E, bu oyuncuları görmek isteyen pek çok e, hayranları etrafa doluşuyor ve e, çok hakikaten tam festival havası heyecanlı bir hava oluşuyor. Evet Yine, Berlinleri yani, o açıdan tebrik çok etmek var. lazım değil mi? Soğuk havaya rağmen ciddi bir kalabalıkla ilgi gösteriyorlar hem tabii filmlere. Tabii yani o havaya zaten bir de Berlinler alışık olduğu için çok da büyük bir dert değil onlar için. Ee, o yüzden önümüzdeki günlerde de mesela Logan'la beraber işte Hugh Jackman e, burada olacağı için onun da epey bir ilgi çekileceğini tahmin ediyorum. Trainspotting 2 T2 burada yarışma dışı gösterilecek. O da, o da muhtemelen epey bir e, hayran kitlesi çekecektir. Dün akşam Django gösterildi açılış filmi olarak yarışma filmlerinden. E, kulağıma gelen şeyler çok parlak değil. Hani bir dönem filmi olarak Django Reinhardt hakkında ilginç yönleri olan ama işin içine biraz daha klasik aşk hikayeleri de karıştırarak olabileceğinden daha zayıf bir hale gelen bir film olduğu Yönünde duyumlar aldık ee, Bu sabah ikinci yarışma filmi gösterildi basına ee, Beden ve ruh Diye çevirebileceğiniz On Body and Soul Macar yönetmen İlliko e, Enyedi'nin filmi ee, Farklı ve Çok hoş bir aşk hikayesi Anlatıyor bence yani benim İki gündür festivalde gördüğüm en etkileyici Film oldu ee, Bir de tabi buradaki filmlerin çok ciddi bir kısmı Premier olduğu için e, Biraz da şans Hani hangi filmin iyi olacağına dair önceden bir duyum almak tek mümkün değil özellikle basın gösterimlerine gidilirken çünkü ilk defa kamusal alanda gösteriliyor oluyor bu filmler ee, o yüzden biraz şansımıza güvenip mümkün olduğunca çok film görmeye çalışıyoruz. Bir yandan yan bölümler var daha e, retrospektif e, bölümler var bu sene mesela bir e, bilim kurgu özel bölümü var bu sanırım Verhoeven'ın jüri başkası, başkanı olmasının da etkisiyle O bölümde de mesela çok merak ettiğim e, Sovyetler'den eski Doğu Almanya'dan bilim kurgu filmleri gösteriliyor olacak. E, yani tek çok farklı e, bölümü var festivalin. Bir de buna ilaveten eden e, resmi festival programında olmayan ama aynı dönemde Berlin'de düzenlenen bir e, eleştirmenler haftası var mesela. E, orada da e, bir grup genç eleştirmenin seçmiş olduğu 10-12 kadar film e, seyirciyle buluşuyor olacak. Evet Berlin ve Berlin'dekiler sinemaya doyacaklar önümüzdeki 10 gün boyunca e, gibi gözüküyor evet. başladı. E, önümüzdeki hafta stüdyoda senden genel bir festival değerlendirmesi almayı ümit ediyoruz. O yüzden, Evet daha ödüller verilmiş olmayacak hala evet. gelecek hafta ama biraz daha geniş konuşabiliriz. Tabi gelecek hafta bizde de if başlıyor olacak onu da konuşuyor olacak. Çok teşekkürler Melis e, Berlin'e sevgiler selamlar. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, Melis Behlil ile Berlin'den konuştuk. Dün akşam başlayan Berlin Film Festivali için orada sinifilin öbür yarısı önümüzdeki hafta izlemiş olduğu filmler ve izlenimleriyle beraber stüdyoda bizlere aktarmaya devam edecek. Biz de canlı yayında programımıza 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de yeni vizyon filmleriyle devam edeceğiz. Ve şimdi bir müzik arası verip önce bu haftanın dikkat çeken, en çok dikkat çeken yapımı e, Swiss Army İmenden e bir parça dinleyeceğiz. Daniel Kwan ve Daniel e, Scheinart beraber yönettikleri bu senenin en ilginç filmlerinden biri. Onu söyleyebiliriz. Başrollerinde Paul Dano ve Daniel Radcliffe var. Ve şimdi bu ikisinin de beraber seslendirdiğim filmin orijinal müziklerini besleyenler Andy Hall ve Robert McDowell. E, ortak çalışmalarından dinliyoruz. Montaj. Dinlediğimiz parça montajdı. Bestecileri Andy Hall ve Robert McDowell, Swiss Army Man filminin müziklerine imzalarını attılar. Sesleriyle eşlik edenler ise filmin başrol oyuncuları Paul Dano ve Daniel Radcliffe'ti. Evet, cinefi devam ediyor açık radyoda ve haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya başlıyorum ben de. Ve Swiss Army Man bu hafta ne en dikkat çeken yapımı. Dan Kuan ve Daniel Scheinert'in beraber yönettikleri bu film dünya premierini Sundance Film Festivali'nde yapmıştı geçen sene. Ve orada en çok konuşulan filmlerden biri olmuştu. Filmin garipliğine tahammül edemeyip ortasında çıkan seyirciler olan filmlerden ama bir taraftan çok beğenenler de var ki Sundance'de yönetmen ikilisine en iyi yönetim ödülünü getirdi. En iyi yönetmen ödülünü aldılar. Daha sonrası kez Film Festivali'nde de Katalonya'da en iyi film ve ...Daniel Radcliffe'e en iyi erkek oyuncu ödülü geldim. E, i̇ki oyuncusu var filmin... ...Paul Dano'ya Daniel Radcliffe başlıca. E, Dano'nun canlandırdığı Hank... E, ...bir ıssız adaya düşüyor. E, ve bir süre sonra artık hiçbir kurtuluş şansı olmadığına karar verip... E, ...kendi hayatını sona erdirmeye karar veriyor çaresizlikten. Ancak o esnada tesadüfen... E, ...kıyıya vurmuş bir beden, e, bir ceset görüyor... Ee, ne olduğuna bakmaya gidiyor yani önce bedeni canlı zannediyor ama tabii ki ölü ee, ancak bu böyle esrarengiz e, bir takım e, özellikleri olan bir ölü beden ee, Daniel Radcliffe'in canlandırdığı ve e, bu cesede Manny adını veriyor ee, Hank ee, onu bu konuşabiliyor. ...tepkiler veriyor... Ee, ...ve birdenbire bu ikisi arasında... ...ilginç bir arkadaşlık oluşuyor... Ee, ...hakikaten böyle gerçek üstücü öğeler... Ee, ...bu yaşadığının ne kadarı gerçek... ...ne kadarı hayal... Ee, ...kendisi artık... ...aklını yitirmeye mi başlıyor... ...ama sonuçta Manny ile onu yeniden... ...hayata bağlayan da... ...bir ilişki kurmuş oluyor... Müthiş tuhaf, çok ilginç ama hakikaten bu sene izlediğiniz hiçbir şeye benzemeyeceğini de garanti edebiliyorum. Swiss Army Man hakikaten Daniel Radcliffe'in oyunculuğu da e, çok müthiş. Bir cesedi canlandırmak, hele konuşabilen, tepki verebilen e, ve bir başka insanla etkileşime geçebilen bir cesedi canlandırmak hiç de kolay değil kavramsal olarak bile. <Gülüyor> Radcliffe e, filmografisinde e, malum kendisi yıllarca Harry Potter olarak... E, ...sinema dünyasına hüküm sürdükten sonra... ...Rüştü'nü ispat etmek için... ...çok farklı tür filmleri ve değişik... E, ...filmlerde, bağımsız yapımlarda... rol almaya çok dikkat etti. Sınırları özellikle zorluyor... ...oyunculuk konusunda da. Bu açıdan da... E, ...takdire şayan bir genç oyuncu. Evet, Swiss Army da ...bizim sinefil olarak bu hafta... E, ...hakikaten farklı bir film izlemek isteyen... E, ...dinleyicilerimize... ...tavsiye ettiğimiz, geçen senenin çok beğenilen... ...Sundance ödüllü filmlerinden biri. E, Bir yerli yapımlarda ise bu hafta Enkaz e, geliyor vizyona. Alp Giray Uğurlu yönetmiş bu filmi e, Bu da büyük bir deprem sonrasında Hayatta kalan kalmaya çalışan e, Ve bu travmayı yaşayan insanların hikayesi Akasya Asıl Türkmen ve Berke Üzrek başrollerdeler e, Asıl Türkmen'in canlandırdığı Nisa karakteri Deprem sonrasında enkaz altında gözlerini açıyor Sıkışmış durumda kurtulmak için çaba sarf ediyor Sadece küçük bir delikten gökyüzünü görüyor ve e, oradan bir taraftan yaşama bağlanıyor bir taraftan hayata tutunmaya çalışıyor kurtarılmayı beklerken e, bir başka yerde ise e, e, uçsuz bucaksız böyle bir doğanın içerisinde Barış adlı bir karakter var o da her gün bir video günlük tutarak e, kendi hikayesini anlatıyor e, ve onun üzerinden de Nisa'nın e, yaşadıklarıyla ilgili de bir şeyler öğreniyoruz. Enkaz aslında çok sahici, çok yakınımızda, e, aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken e, bir hikayeyi anlatıyor. Deprem geçtiğimiz hafta da bir miktar e, basında gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamadan sonra. Uğurlu'nun e, filmi ise bunu sinematik açıdan ele alan e, çalışmalardan biri bu hafta itibariyle vizyonda. Bu haftanın ise e, böyle ...bol geniş bütçeli... ...bol aksiyonlu... Ee... Filmi John Wick 2, özellikle e, birinci filmi sevenler için Chapter 2, ikinci bölüm bu hafta vizyona giriyor. İlki 2014 yılında yapılmıştı bir Keanu Reeves e, filmi. John Wick de zaten onun canlandırdığı karakter. Bu hafta itibariyle ikincisi vizyonda. Şimdi e, bu filmde kullanılan bir parçayla devam edelim. Sonra da filmi konuşalım. Oscar Peterson'dan geliyor, Ecstasy. Oscar Peterson'dan dinledik... ...Extasy... ...haftanın yeni filmlerinden... E Filmin genel modundan biraz farklı bir parçaydı ama John Wick 2'de, John Wick Chapter 2'de kullanılan bir parçaydı bu caz klasik. E, Chad Stahelski'nin yönettiği bu film 2014 yılında çekilmiş olan John Wick'in devamı. Malum John Wick Keanu Reeves tarafından canlandırılan e, bir e, tetikçim. Ama artık emekli olmuştu. E, bu ikinci bölümde ise karşımıza çıkmasının e, sebebim gizli bir örgütün tehditleri altında yeniden mesleğine dönmeye Mecbur bırakılmış olmasın. Başrollerinde Reeves'e... Lawrence Fishburne, Ian McShane, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Common gibi ...isimlerle eşlik ediyorlar. Aksiyonu bol. İşte biliyorsunuz John Wick hakikaten yenilmez bir tetikçi. Neredeyse üstün güçlere sahip olduğunu bile söyleyebiliriz. Mesleğinde efsane olan isimlerden biri. O yüzden de bir anlamda hedef haline de geliyor. Ee, ve en az kendisi kadar acımasız pek çok katil ve tetikçiyle uğraşmak zorunda bu filmde Özellikle aksiyon sevenlerin ve özellikle ilk filmi sevmiş olanların keyif alacağını düşündüğüm bir film John Wick 2 bu hafta itibariyle vizyonda Haftanın bir diğer tür filmi ise e, romantik film kategorisine sokulabilecek e, Karanlığın eli tonu Fifty Shades Darker O 2015 yılında yapılan Fifty Shades of Grey e, Green'in 50 tonunun devam filmi. Ee, ...çok satan bir roman serisi olarak hayatımıza girdi. Popüler kültürde bu e, Green'in Elit tonu serisi. Bu da ikinci e, film, onun arkasından gelen. E, filmi yöneten James Foley başrollerinde yine... E, ...Jamie Dornan ve Dakota Johnson yer alıyorlar... ...Christian Grey ve Anastasia olarak. Onlara bu filmde ise Masha G. Harden, Kim Basinger... ...Varita Ora gibi isimler eşlik ediyor... İlk filmin sonunda... E, ...ayrılmışlardı... ...hani e, bu biraz... E, ...ilişikleri yürümüyordu... ...nedense... E, ...Christian Grey e, ...Anna Seville'i geri kazanmak istiyor... E, ...bu devam filminde... ...ama... E, Tekrar bir ilişkiye başlamaları, farklı türde bir ilişki kurabilmeleri için de önlerinde bir takım engeller var. Özellikle Christian Grey'in geçmişi, geçmişindeki bir takım insanlar bu duruma engel olmak için değişik şeyler yapıyorlar. Ben filmi izlemedim ama yorumlara baktığımız kadarıyla ilk filmin seviyesine bile ulaştığını zannediyorum söylemek biraz zor ki ilk filmde... Gerçekten e, çok fazla bir şey, e, nasıl diyeyim, e, vaat etmiyordu izleyicilere. E, ama işte haftanın... E, Seriyi seven ya da filmi izlemek isteyenler için bu hafta itibariyle vizyona girdiğini duyurmuş olalım. Karanlığın 50 tonunun ee, oldukça iddialı bir soundtrack albümü var o filminde. Ee, pek çok ünlü sanatçı Taylor Swift'ten e, John Legend'e kadar parçalarıyla e, katkıda bulunmuşlar. Biz şimdi Toulouse'dan bir parça dinleyeceğiz. No Running From Me. Dinlirdik. No Running From Me Haftanın yeni filmlerinden Fifty Shades Darker Karanlığın 50 tonunda kullanılan parçalardan biriydi 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor Bu hafta küçük dinleyicilerimiz için Vizyona giren iki film de var Bunlardan ilkim Senenin beklenen ve iyi de Gişe yapacağını tahmin ettiğimiz The Lego Batman Movie Lego Batman filmi e, 2014 yılının Çok beğenilen Lego filminde ...rol almıştı Batman... E, ...Lego versiyonuyla... ...şimdi artık kendi filmiyle... ...bu hafta itibariyle karşımızda... ...Chris McKay yönetmiş filmim... E, ...Türkçe versiyonunu... ...kimlerin seslendirdiğini... E, ...bilmiyoruz maalesef... E, ...dağıtımcı açıklamadı. ...ama orijinalinde... Rosario Dawson, Will Arnett, Ray Fiennes... ...ve Michael Cera gibi... ...birbirinden iddialı isimler var... E, Gostum'da bir sürü şey değişiyor ee, ve Bruce Wayne e, bir taraftan şehri ele geçiren Joker karakteriyle başa etmek zorunda e, ama bir taraftan da e, kendisinin de başarılı olabilmesi için ve düşmanlarını alt edebilmesi için yalnız olmaması ve dostlarıyla e, ve destekçileriyle işbirliği birliği yapmasını e, gerektiğini öğrendiği bir film Lego Batman filmi bu hafta itibariyle vizyonda. Bu hafta bir filmimiz daha var küçük dinleyiciler için. Bu da Belçika yapımı e, bir film. Canlandırma değil bu arada, animasyon değil. E, Arkan Albay yönetmiş. Başrollerinde Valeri Derider, Arkan e, e, Albay, İzra Dela ve e, Tamer Karadağlı var. Sürpriz olarak Türkiye'den bir oyuncu. E, gerçi filmin yönetmeni ve oyuncularından biri olan Arkan Albay'dan Türkiye asıllı bir Belçikalı oyuncu ve yönetmen. Ee, Belçika tot olmuş, büyümüş ve küçük yaşlardan itibaren de Ee, sinema televizyon dünyasında yer almış pek çok televizyon dizisinde yer almış e, sinema filmlerinde e, kendine Belçika'da bir kariyer yapmış bir oyuncu. İzra ve Sihirli Kitap filmi ise 9 yaşındaki İzra'nın okul gezisiyle bir kütüphaneyi ziyarete gitmesi ve orada kütüphanenin gizemli bir bölümünde e, böyle e, büyülü dünyadan karakterlerle tanışmasıyla alakalı orada Bay Gugle var onda bir Sihirli kitap var ayrıca Erkan Albay'ın canlandırdığı e, Alaaddin'in sihirli lambasının cini var e, oradan şeker şatosuna kapatılan e, genç bir çocuk var genç Alex onu kurtarmak konusunda İzra'dan yardım ister e, bu kahramanlar e, ve de İzra e, onu kurtarmak üzere şeker şatosuna gider burası Şato Hanım'ı tarafından korunuyor Ee, ve oradan kurtarmak için bir maceraya atılır bir kütüphane etrafında geçen e, kütüphanelerin ne kadar büyülü yerler olabildiği üzerine e, de bir film aynı zamanda İzra ve sihirli kitap bu hafta itibariyle küçük dinleyicilerimiz için vizyonda. Ee, Öbür taraftan tabii haftanın ve senenin iddialı animasyon filmi, canlandırma filmi Lego Batman'den de bir parça dinleyeceğiz şimdi. Filmin orijinal müziklerini Lorne Buff e, bestelemiş. E, dinleyeceğimiz parça Friends are Family, Oh Hush, Will Arnett ve Jeff Lewis seslendirenler arasındalar. you uh, Hey Robin, it's 7.30 Well, that's okay, I'm ready to fight crime You the dark night I'll be sleeping past two We sometimes fight, boom, pow, bang hey. But we always make up of, Hey man, I'm sorry, it's okay Okay. We're not related, but here's good news Friends are the family you can choose Come on, everyone. You High five down low to the side, let's go You're my best friend, my best friend And friends are family. You're my best friend, my best friend. And friends are family. You're my family. Come on, everybody, listen. Come on, baby. Yo. You're my best friend, my best friend. And friends are family. My Best friends, my friends are the best. best friend. My friends are the best. <laughs> my friends are the best. I got our utility bill. So cute, saw a signal, so I'm headed back to the cave. When well, I'm all smiles, It's don't be afraid. We'll always bet on black, that's a fact. Come on, Robin, watch my back. Okay. I don't think that you were happy till I met you. I, was. I know you're playing, buddy, hey, we can't lose. 'Cause friends. Are Robin, give me the mic. Drop the beat. Think you can handle that? Yeah, we're friends, but I'm still hardcore. Just as awesome as I was before. In the darkness, I am brooding. You're adorably intruding, but I don't mind. I'm not irate because we both agree I'm great. Tortured soul, darkest soul, but guess who's got the kind of Now's Now it's time to be the star. Let Alfred loose on his guitar. Friends are Family o Hush'ta dinlediğimiz parça Lego Batman filminde kullanılıyordu. Seslendirenler Will Arnett ve Jeff Lewis idi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Bu haftanın vizyona giren yeni filmlerinden bahsettim. Ama e, alternatif gösterimler de bir taraftan devam ediyor. İstanbul Modern'de e, başlamış olan Onur Ünlü Retrospektifi mesela... E, Bu cumartesi pazar son bulacak artık. Yarın saat 13'te 5 şehir, 15'te itirazım var. 17'de Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesi var. Pazar günü ise saat 15'te Leyla ile Mecnun'un 3. bölümü. Saat 17'de ise Tek Ölüm Yetmez artı Şubat 1. E, bölümleri gösterilecek. E, Onur ünlüyle geçtiğimiz haftada 2 e, Şubat'ta bir söyleşi de yapılmıştım. Ee, öbür taraftan daha önce de hep söylediğim gibi Melis'le de bahsettiğimiz gibi İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, İF İstanbul'un biletleri satışa çıktı. Ee, hakikaten çok farklı bölümleri e, ve yine senenin en ilginç seçkilerinden biriyle karşımızda. O yüzden e, bilet almamış olanlar için onu tekrar hatırlatmış olalım. Evet. Öbür yandan birazcık sinema dünyasından e, haberlere de geçmek istiyorum. Bir süredir e, yapım haberlerinden bahsetmedik size. E, bizde de önceki hafta vizyona girmiş olan Tony Erdman... ...senin en çok konuşulan filmlerinden biri. E, Maren Aden'in... E, Alman e, yapımı filmi Avrupa film ödüllerinde aşağı yukarı bütün ödülleri aldı geçen sene Kanda yapmıştı premierini e, çok ilgi çeken çok konuşulan filmlerden biri aynı zamanda Oscar'larda da en iyi yabancı dilde film kategorisinde aday. Ee, ...geçen hafta gelen duyuruyla Amerika'da bir remake'inin... ...yeniden yapımının e, gerçekleşeceği açıklandı. E, oldukça da ilginç bir kadro. Başrollerinde Jack Nicholson ve Kristen Wiig yer alacaklar. Baba kızı e, canlandıran sıra dışı bir baba tiplemesi olarak. Jack Nicholson aslında hiç fena değil e, düşünecek olursak... E, Kendisi yedi senedir film yapmıyordu bir taraftan. Etrafında e, bir takım söylentiler çıkmaya başlamıştı. Tamamen bıraktı mı? Artık kendini hazır hissetmiyor mu? E, hani belki e, sağlık durumuyla ilgili bir takım sorunlar mı var diye. Ama Tony Erdman remake'i e, oldukça e, ilginç bir geri dönüş olabilir. E, çok da keyifli altından kalkacağını, ona da çok yakışacağını düşünüyoruz bir taraftan da. E, Orjinal filmin yönetmeni Ade bu filmin de ortak yapımcılarından biri olacakmış. Ve bir başka yapımcı ise The Big Short filmiyle adını duyuran yönetmen Adam McKay. O da yapımcı olarak yer alacak bu projede. Oldukça ilginç bir çalışmanın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Öbür taraftan. Pakistan'dan bir haber geldi ee, bir Bollywood filmiyle alakalı aslında önceki hafta Pakistan'ın Bollywood filmlerine uzun süredir uyguladığı boykotu kaldırdığını açıkladığı e, haberini sizinle paylaşmaya niyetlenmiştik ama vaktimiz kalmamıştı önümüzdeki haftalarda konuşuruz demiştik bu önemli bir gelişme Bollywood dünyanın en büyük sinema endüstrilerinden biri ama komşusu e, Pakistan'la olan e, ideolojik Anlaşmazlıklardan dolayı Hint filmleri Pakistan'da rahat gösterilemiyordu Çok popüler olmalarına rağmen Çok beğenilmelerine rağmen Sonuç itibariyle ortak da bir kültürel Altyapıları olmasından da dolayı Bu böyle sevindirici bir haber vardı Ama tabii bu sevincimiz şöyle biraz kursağımızda kaldı Yeni vizyona giren filmlerden biri Ocak sonunda vizyona girdi Hindistan'da da Hindistan'ın en büyük yıldızı Şakruha'nın son filmi Reis Filmin adı da ...ee... ...Pakistan'da yasaklanmış... ...ee... ...Mahira Khan'la başrolü paylaşıyordu Şahru Khan... ...ee... ...Mahira Khan'ın özelliği ise... ...ee... ...Pakistan'ın en ünlü kadın oyuncularından biri olması... ...ve kendisinin bir Bollywood yapımındaki ilk başrolü... ...ilk büyük rolü... ...o açıdan da çok önemli... ...tam yani Pakistan pazarına hitap edecek türde tasarlanmış bir film... ...ancak filmin konusundan dolayı... ...ve Müslümanları temsil etme biçiminden dolayı... ...Pakistan bu filmi yasaklamış... ...ee... ...filme adını veren reis karakteri... ...Şahrukan'ın canlandırdığı... Gujarat eyaletinde yaşayan... ...ve çok genç yaşlardan ...yasa dışı... ...içki üretimi ve dağıtımından... E, ...para kazanan... E, ...bir e, çete... ...için çalışmaya başlıyor... ...orada biraz annesinin kendisine... ...çocukluğundan beri verdiği bir öğüt var... E, ...her iş... ...iştir aslında... ...ondan sonra... E, Ve hiçbir dinde işinden daha kıymetli değildir. Ancak e, başkalarına zarar vermediğin sürece diye. E, sonuç itibariyle yasa dışı bir e, çeteyle çalışan e, kahramanın o yüzden pek kolay bir hayatı yok. Belli bir noktaya kadar annesinden gelen prensibe çok e, iyi ayak uyduruyor. Bir taraftan aşık olduğu kadın ki Mahira kan canlandırıyor. Onunla evlenmesi, onunla şeyleri e, yine Bol şarkılı, danslı, güzel bölümleri var filmin. Ama bir taraftan hani aksiyon, dram. Çünkü bir taraftan da onun peşine düşen de bir polis müdürü var. Onların bütün bu yasa dışı içki, üretim ve dağıtım operasyonunu durdurmak ve hepsini bir anlamda cezalandırmak isteyen. Reis filmi Hindistan'da oldukça iyi iş yaptı ama Pakistan'da Müslümanları kötü, çete üyesi, suça bulaşmış, suçlu gibi gösterme e, özelliklerinden dolayı yasaklanmış durumda. Şimdi bu filmden bir parçayla devam edeceğiz. Zalima film, e, şarkının adı seslendirenler Arjit Singh ve Harşdeep Karu. jo terih khater tarr pe pehle se hi kya use tarrpana o zaliman jo teray shko behka pehle se hi kya use behkana o zaliman jo terih khater tarr o zaliman zaliman jo tere ishq mein beka mele se kya usse bekana os os zaliman a marhaba marhaba sa marhava, dil ko kya dhadkana o zaliman o jo teri khatir mar pe pehle se Zalima'yı dinledik reis filminde kullanılıyordu ünlü Bollywood yıldızı Şahrukan'ın son filmi seslendirenler Rajit Singh ve Harshdeep Kaur. reis filmi kısa bir süre önce Pakistan'da yasaklandı. Ee, onunla ilgili olarak e, bu parçayı da dinlemiş olduk. Bakalım bizde vizyona girme şansı elde edecek mi? Ee, geçtiğimiz sene içerisinde sık sık e, Hint filmleri geldi bizde de vizyona. Ki Şahrukan zannediyorum. Türkiye'de de en çok e, hayranı olan e, Bollywood yıldızı olmaya devam ediyor. E, yeniden yapım e, haberlerinde e, Tony Erdman'dan bahsettik. E, öbür taraftan hakikaten insanın e, Müthiş heyecanlandıran bir kadroyu bir araya getirecek bir soygun filmi. Ünlü Hatton Garden e, soygununun e, gerçek bir hikayenin beyaz perdeye uyarlanması söz konusu. Working Title e, yapım şirketi bu proje üzerine çalışıyor. E, oldukça meşhur bir hikaye bu. E, ve şöyle diyebiliriz. Emeklilik yaşında yaşını başına almış e, bir takım soyguncuların bir araya gelip gerçekleştirdikleri oldukça... E, ...bu özelliğiyle de... E, ...basına medyaya konu olmuş bir... E, ...hikaye bu. O yüzden de... ...başrolleri için düşünülen kadro... ...çok heyecanlandırıcı. Michael Caine... ...Ray Winstone, ...Michael Gambon ve Jim Broadbent... ...bu dörtlüyü... ...canlandırmak üzere isimleri geçiyor... ...şu anda. E, e, Hatton Garden... E, ...soygunluğu zaten şu anda... ...iki tane daha düşük bütçeli filmi... ...biri bitmiş, biri... E, ...yapım aşamasında devam ediyor... Ancak Working Title daha büyük bütçeli, ee, hakikaten böyle önemli yıldızlarla e, bu işi e, el atmış durumda. E, bir röportajında Kane'in, e, evet duydum öyle bir proje, benim ve Ray Winston'un adı geçiyormuş. Çok heyecanlandım, e, hemen evet derim yani hani onlar niyetlenirse diye de göz kırpmış. Yapım şirketine en kısa zamanda biz de izlemek istiyoruz bu filmin. Bir başka isim ise bir süredir e, en son Butterfly Butler filmiyle Beyaz Perde'de karşımıza çıkmıştı Oprah Winfrey. E, Amerikan televizyonunun ve sinemasının yıldızı yıllarca Oprah Winfrey Show hazırladı televizyonda. Tüm dünyada başta Amerika olmak üzere en çok izlenen talk show ve talk show formatını yeniden tanımlayan e, ünlü bir e, yapımcı, aynı zamanda sunucu. E, pek çok aslında e, rolü de var sinemada. Orada da rüştünü ispat etmiş bir isim. E, bu sefer Lee Daniels'la bir araya geliyor tekrar. The Butler filminde de beraber çalışmışlardı. Bu sefer 1983 yapımı çok meşhur Terms of Endearment sevgi sözcükleri filmini yeniden e, ele almayı düşünüyormuş Lee Daniels ve o zaman şöyle MacLean'i Oscar kazandıran Rolde Oprah Winfrey yer alacağı konuşuluyor şu anda. O da oldukça ilginç e, bir dramdı Terms of Endearment e, Larry McMurtry'nin e, romanından uyarlanmış. Ee, ve çok çok beğenilmişti 83 senesindeki versiyonunu James L. Brooks yönetmişti 5 Oscar kazanmıştı en iyi film en iyi e, yönetmen en iyi yardımcı e, Charlie McLean dışında Jack Nichols'a da en iyi yardımcı erkek e, oyuncu kategorisinde ödüller getirmişti bakalım Lee Daniels'ın yeniden yapımı aynı başarıları gösterebilecek mi? Şimdi bir müzik arası vereceğiz ee, ve bu haftanın yeni filmlerinden. Swiss Army Man'de kullanılan bir parça Paul Dano filmin başrol oyuncularından onun sesiyle gelecek intro song. <Gülüyor> İntro songu dinledik. Bu haftanın önde gelen filmi Swiss Army Man'de kullanılıyordu. Besteciler Andy Hall ve Robert McDowell. Seslendiren ise Paul Dainoydu filmin başrol oyuncularından. Evet, bir sinifilin daha sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Şule Anadolu'ya çok teşekkür ederiz tekrar. Önümüzdeki hafta program ortağım Melis Behlil ile beraber Berlin filmleri ve izlenimlerini konuşarak devam edeceğiz. Ayrıca yaklaşmakta olan, artık başlayacak olan... Ee, önümüzdeki hafta çarşamba akşamı açılışı olacak. Ee, İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ni de konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Sinefil